94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Erol Ercan'a teşekkür ediyoruz. Evet çok yüklü bir gündem var. Ee, sorma ya sorma. <gülüyor> özellikle e, biraz gezi ruhunun da e, etkisiyle daha mı fazla görüyoruz yoksa çok mu fazlalaştı bu? haberler ve saldırılar o, olağanüstü sayıda artıyor ama dünya çapında da öyle ve büyük bir şey var. Chevron'a yürüyorlar mesela şimdi de dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Chevron'un faaliyetini yürütmesine de ciddi şekilde e, karşı çıkıyorlar. Şeyde de e, Kaliforniya'da. E, evet, İngiltere'de de Belkom muha muharebesi başlığına mesela bir haber çıktı... ...bu kaya gazına karşı... E, ...verilen resmen bir savaş var orada... ...ve 16 gözaltı var... E, ...İngiltere'de sadece... ...kaya gazı çıkartılmasına karşı verilen... ...mücadelede, e, Yeşil Gazete'de... ...şu anda... E, 54, e, 47 kişi... E, ...tutuklandı sıcak yaz gösterisiyle... ...bu Tarsen denen kum... ...katran kumlarına karşı yapılan... E, ...mücadelede de... ...yani sayısız haber var... ...aslında ama büyük bir mücadele şeyde devam ediyor. Korkunç haberler gelmeye de devam ediyor. Evet. Gezegenin haliyle ilgili ama bu yaz sıca aktivistleri 350 orgun düzenledi. Önce 54 sonra galiba 47. Ya yani pardon, önce 47'ydi sonra 54'e çıktığını öğrendik sayılır. Bu 100 km 100 mil yürüyen ekip mi bu yoksa bu farklı mı? Çünkü bir ekipte şeyden Maryland'dan beyaz evin oraya kadar 100 millik bir yürüyüş yapmışlardı. Ha, onu takip etmek. Oradan da mesela gözaltına alınanlar oldu. Da daha doğrusu kendilerini zincirleyip gözaltına aldıranlar oldu. Evet bir de lockbox diye yeni bir şey çıkmış. Kendilerini özel bir alet geliştirmişler. Tutukluyorlar. Polis şey yapamıyor. Yani kendilerini birbirlerini boruyla birbirlerine bağlama Bağlayalı evet yöntemi var. Öyle şeyler. Türkiye'de de şimdi Şimdi bağlanabileceğimiz bildiriliyor. Evet. Bostanlarla ilgili Yedik Kule Bostanları'nda. Şu anda bir şeyler oluyor ee, sanırım. Bir eylem var. Yedik Kule Bostanları'nın yıkılması ve park yapılması ile ilgili Fatih Büy Fatih Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına karşı orada süren bir eylem var. Yedik Kule Bostanları'nda yıkıma dur demek için buluşuyoruz diye bir şey vardı. Şimdi Cem oldu. Olduğunda... Cenk Yürük oldu değil mi? Merhabalar. Evet. Ee, mer Merhabalar Merhaba. Şu anda 7 Kule'desiniz sanırım. Ee, evet, 7 Kule Bostanları'ndeyiz şu an. Ee, yaklaşık 25-30 kişilik bir e, ya yani 7 Kule'de ve Kocamos Paşa'da oturan haricinde 7 Kule Bostanları'na sahip çıkmak için burada buluşan e, bir 25-30 kişi kadarız. Bostanlardayız. Ee, nedir durum? Ee, yani dün itibariyle gelen belediye ekipleri e, burada e, bostan sahiplerini bir şekilde seyrediyorlar. Yani barakalarını ve e, ekili olan hali hazırda yetişmeyen ürünlerini ve e, aslında yetişen de ürünleri yani e, bir şekilde hemen hasadı toplayacaksınız ve buradan ayrılacaksınız. Barakalarınızı da boşaltacaksınız. ...gibi bir telkinde bulunuyorlar, bir tehditde bulunuyorlar. Ee, buna karşı dün acil bir çağrı yapıldı. Ee, bir araya gelindi yine yaklaşık bir 40-50 kişi kadar vardık. Ee, bugün sabah saatleri itibariyle e, belediyenin bir müdahalesi bekleniyordu bu son kalan bostanlara. Ee, bundan kaynaklı dün akşam sosyal medyadan yaygın bir çağrı yapıldı. Ee, mahallelerde, forumlarda dile getirilerek... E, Bugün yedi kule bostanlarında buluştuk. Yani şu anda bir bütün nöbet mi yapıyorsunuz. Herhân nöbet eylemi diyebiliriz. Yani makinaları yani e, iş makinaları orada mı şu anda? E, i̇ş makinaları şu an durmuş şekilde bekliyorlar. E, herhangi bir e, hareket... E, zaten genel durumda bostanlarda bu şekilde oluyor. Yani e, bostanlara sahip çıkan insanlar buraya geldiği durumda. E, makineler çalışmıyor, belediye iş yapmıyor. Ne zaman ki biz gitsek e, makineler çalıştırılıyor veya biz gittikten sonra bostandaki e, çalışan işçiler, bostan sahipleri tehdit ediliyorlar. Peki şu an ne kadar e, bu Yedikule'deki bostanların e, sizin bulunduğunuz kısımdaki ne kadarı tahrip edilmiş bu molozlar e, yığılarak? Yani ne kadar bir kısım şu anda hala sağlam? E, yani şöyle en azından tahmini bir rakam verebilirim. E, 64 dönümlük araziden şu an Sadece e, yani neredeyse altı 7 bostandan e, sadece e, iki tanesi hala huzurda ayakta e, birkaç tane e, daha arkada geride stadyumun o civarda hani Belgrad kapıdan girildiğinde e, yan tarafta kalan civarında bir bostan daha var. Haricinde Kilise Vakfının bost şey e, Kilise Vakfına ait arsanın içerisinde bostanlar var. E, Suriçi bostan diye tarif edebileceğimiz bostanların sadece ikisi ayakta kalmış durumda. Bu bostanlardan biri Sadrazam Bayrampaşa'ya ait olan bir bostan ve e, aynı zamanda ta, e, tarihi taraçalarıyla e, 17. yüzyıldan ve daha e, eski dönemlerden kalan su kuyuları ve e, kendi özgün mimarisiyle e, yani bir, tarih, şey, e, bir kültüre miras niteliğinde aslında bu iki bostanı bekliyoruz aslında biz şu an. Evet, ee, bir çağrınız var mı? Ee, yani şunu söyleyebiliriz radyo dinleyicilerine, ee, biz bugün buradayız. Hani e, belediyenin yıkım ekiplerini bekliyoruz. Gün içerisinde 7 e, kule bostanlarında olmaya devam edeceğiz. Be e, Belgrad kapıdan girildiğinde sağ tarafta kalıyor bu bostanlar. E, ziyaretimize desteğimize bekleriz. E, bu sadece bugünle sınırlı kalın. Bundan sonra yani e, zaten hani gezi süreciyle de başlayan bir durumdu aslında. E, kamusal alanlara, kentine, bostanına, bahçesine, ormanına sahip çıkan herkesi e, yanımıza bekliyoruz. Gün içerisinde ve ilerleyen günlerde. Peki çok teşekkürler, çok teşekkürler. Cenk Kürükoğlu. Kolay gelsin. Rica ederim. E, i̇yi yayınlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet Yedikule Bostanlarındaki e, nöbet eylemi. ...ne bağlanmış olduk. Evet, her an yani yıkıma karşı... ...sabah erken saatlerde bir buluşma gerçekleştirildi. Bu, bu sabah, yani bir buçuk, iki saat kadar önce... ...böyle bir şey, yıkıma hazırlandı... ...duyumları alınmıştı, haberleri gelmişti. Ona karşı bir direniş vardı. Sahip çıkmak için direniş deniyordu. Bu arada ekstradan da bir bilgi verelim. kule Bostanlarında uygulanmak istenen bu proje bölgenin mevcut imar planlarına dair aykırıymış. Yani UNESCO'nun mesela Dünya Kültürel, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın korunmasına dair bir sözleşmesi var. Birleşmiş Milletler'in kültürel kültür organı olan UNESCO'nun. Bu sözleşme gereği 2011'de bundan 3 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış bir İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı var. Ve şöyle deniyor aynen. Sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan günümüze kadar da mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları korunacaktır maddesi var. Yani kendi belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. ...resmi belgesi... ...Birleşmiş Milletler Sözleşmesi... ...çerçevesinde yaptığı evet. imzası var. <gülüyor> Şu Ayrıca, anda yeni kapıya yapılan... E, ...o garip miting alanında... ...hiçbir planda yok mesela. Evet. Çok acayip yani. Ve bir de e, doğal niteliğini... ...korumuş bostan alanları... ...ikinci derece koruma bölgesi... ...olarak listelenmiş. Ve... E, Fatih ilçesinde de kentsel sit alanı bir bölü beş bin ölçekli koruma amaçlı Nazım imar Planı'nda da tarihi bostanların korunması gerektiğine dair aynı maddenin mevcut olduğunu da belirtelim. Yani hukuka da ulusal ve uluslararası taahhütlere, yükümlülüklere de aykırı bir durum olduğu açıkça görünüyor bu bilgilerde. İki hafta önce burada Greenpeace'den Pınar'la bir program yapmıştık. Orada tam da program sırasında şöyle bir şeyi fark ettik. Çünkü Türkiye'de işte Greenpeace'in şu anda sürdürdüğü Kara Atlas projesinde bununla ilgili bir web sitesi çalışması yapıyorlar. Şunu 76 tane kömürlü termik santral ya yapım halinde ya işte lisans alınmış bir şekilde proje aşamasında olan 76 tane kömürlü termik santral var ve bunlardan direniş olan yerlerde hiçbir hareket olmadığı, yapılan ya da yapımı başlamış olan yerlerde de hiçbir direniş olmadığını yani direkt bir korelasyon olduğunu gördük. Örneğin işte gelze gibi, Bartın gibi yerlerde direniş varsa. Ee, ...ya hiçbir şey yapılmıyor... ...ya da çok yavaş gidiyor... ...mesela Ali gibi... Ee, ...ama işte Afşin-Elbistan gibi... ...yapımı süren yerlere baktığınız zaman... ...hiçbir direniş olmadığını görüyorsunuz... Bu e, ...bununla ilgili aslında bir çalışma yapmak lazım... ...yani ya bütün HES'lere de... ...vesaireye de bakmak lazım... ...burada da aynı şey işte demin... E, ...bağlantıda arkadaşımızın söylediği laf... ...biz burada olduğumuz sürece hiçbir hareket yok... Ee, ...gittiğimiz anda... E, ...iş makinede çalışmaya başlıyor... ...gezide de aynı şey oldu işte kemerde en son bu kesme boğazında Çet evet. toplantısını HES için yapılmak istenen chat toplantısını engelledi oradaki insanlar. Muhtemelen orada da bir hareket şimdilik çok kolay görünmüyor. Tabii hani bu yüzde yüz böyle bir şey yok. Mesela Alakır'daki HES yapım çalışmaları bir yandan sürüyor orada ciddi bir muhalefet olmasına rağmen ama yine de bunu sırf hani Umut vermek için söylemiyorum gerçekten böyle bir gerçeklik var gibi görünüyor. Ve çok önemli yani her yer Taksim her yer direniş sloganının ne kadar geçerli olduğu ya da bizim yıllar önce de söyleyip sık sık da tekrarladığımız yerel yatay ve yavaş direniş biçimleri örgütlenmenin ne kadar önemli olduğu açıkça. Sabır ortaya yani çıkıyor. Evet. galiba değil mi? Yavaş yani çitta slow anlamında, hı hı. slow food anlamında usul usul hareket edilmesi gerektiği aşk. Yani mesela Ulusoy Turizm'den bir açıklama gelmek zorunda kalmış. Yani evet, mesela Ataşehir'deki terminalde dört ağaca beton döküp onları imha etmeye kalkmış Ulusoy Turizm. Ve Twitter'den de bir bilgi, Twitter hesabından da. Atlas Dergisi muhabiri Kerem Yücel'in dün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla ağaçların dibine beton döküldüğünü dile getirmiş daha fazla sayıda masa koymaya yönelik. Tipik bir anlayış aslında terminal bahçesindeki beton zemini genişletmiş dört çamı da betonlamış. Ha Topçuk ha Masa yani. Evet aynı, yani aynı şey. şey aynı şey. E, ve ben itiraz edince işçiler durakladı demiş e, Kerem Yücel. Ancak firma yetkilileri projesi böyle beğenmiyorsan git diye karşılamışlar. Ayrıca da harika da bir e, taarruz karşı taarruz. En iyi müdafaa hücumdur ilkesine uygun olarak. Çok Gökdelenlere itiraz etmiyorsunuz buna mı itiraz ediyorsunuz diye çıkışmışlar ve peyzaj mimarı olduğunu söyleyen bir sorumlu da ağaçlar için bu sorun oluşturmaz demiş beton dökersen köküne. O zaman Ulusoy Turizm, Ataşehir Belediyesi ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu pek çok kurum ve kişiye yönlendirmiş, paylaşmış onlarla Güzel Kerem Yücel Ataşehir Belediyesi konuyla ilgileniyoruz de, diye cevap almış. Ve e, belediye soy ne demiş. Ulusoy da e, yalanlamış bunu. Böyle bir şey bizim hesabımızdan verin, böyle bir laf söylenmedi diyor. Betonlamamışlar mesela. mı yani? Hayır onu yalanlamamış ama ülkeye ağaç değil terminal lazım diye. Ülkede yeterince ağaç var. Terminal olması için bunların yapılması gerek diye bir açıklama yapmış. Sonradan sizin, yani bizim yani. değil o demiş. E, zabıtaların terminale gittiğini, ağaç köklerindeki betonun temizlenerek olumsuzluğun giderildiğini açıklamış belediye. Aslında mücadele böyle bir şey zaten. E, ama işte böyle. E, bir e, Buna benzer haber de Çıralı'dan gelmişti. Evet. E, Çıralı sahilindeki 18 dönümlük alanın orman içi dinlenme yeri haline getirilmesi için kiralama kararı iptal edildi. Ben de Geçen hafta sonu oradaydım, Çıralı'da bir toplantı yaptık hatta e, ve e, sadece o bölgede yani o impos Çıralı sahilinde, Kemerle işte Kumluca arasındaki bölgede o kadar çok şey olduğunu fark ettik ki işte konuşurken Alakır da orada Alakır vadisi de orada e, Çıralı da yaşananlar belli, Kesme Boğazı belli ama bir de bir şu anda söylenti dur durumunda olan çok net e, haberi yapılmamış bir şey var. Sazak Koyu'nun ki Sazak Koyu hemen e, Çıralı Olimpos sahilinin e, hemen batısındadır. E, karayolu ulaşımı bile olmayan e, böyle bakir bir koy. Burayı da Riksos Otelleri'ne e, kiralandığına dair bir e, haber dolaşıyor ortalıkta. Hmm. E, mesela Sazak Koyu'nda şu anda şirket yetkililerinin çadır kurmaya izin vermediği söyleniyor. <gülüyor> Bütün bunlara karşı e, yani hangisini nereden tutacaksınız zor ama e, bir direniş... ne yani Yapılacak bir şey yok. Topyekun hepsine e, yani yatay, yerel... Muğla'da da mesela usul usul yata, Milas yerel, ilçesinde yavaş. yapılacak dördüncü... Termik Santral projesine karşı Karacahisar halkı ayağa kalkmış durumda. Karacahisar'da 18 Temmuz'da tekrar bir toplantı yapılmış ve e, turizm sahası ilan edilmiş alan içerisindeki köyümüze Termik Santral istemiyoruz diyerek bir kampanya başlatılmış. Hatta Change.org'ta da e, bu kampanya devam ediyor. Gerçekten... Yani ülke sattına yayılmış bir e, yani bu e, mücadele ve, var. Ve yani. dünya dünya e, küre çapında yayılmış durumda. Yani işte Chomsky'nin o çok önem verdiği makalesinde de <gülüyor> sınırların eridiği bir dünyada ön cephe savaşı şu sırada taksimde oluyor diyor e, Chomsky. Yani tamamen bir e, kızıl devlerin, yerlilerin kendi yaşama alanlarını, haysiyetlerini korumak için giriştikleri mücadele büyük bir tasallut altında On, her tarafında dünyanın devam ediyor. Yani Çıralı sahili kurtuldu Zafer Köylülerin haberi vardı. Bunu Radikal iyi takip etti. İşte Akkuyu'dan da ilginç bir haber geldi. Bir anetten okuyabiliriz. Yani nükleer santralin ÇED raporuna onay vermediği Ç Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın... Bu olumlu... Gerekçe de atıklarla ilgili bir şey olmaması ÇED raporunda. Yani gerçekten de bunu ÇED raporu çıktığında herkes söylemişti hepimiz bunun üzerine evet, konuşmuştuk. konuşmuştuk. Rosatom şirketi, Rus bu şekil ve içerik yönünden eksikler var. Cenk de Akdeniz İklim Enerji Kampanyası'ndan sorumlu Greenpeace'ten. Çok önemli bir gelişme ama... Yani şu açıdan demiş, halkın karar verme mekanizmalara katılımı şeffaf, demokratik ve kapsayıcı olması gerektiğine kadar anlaşıldı bu dönemde. Ee, bakanlığın da sunulan dosyadaki eksik ve hataları görmesi çok olumlu bir gelişme ama demiş... Yani bu yeterli değil projenin iptal edilmesi gerekir diyor. Ama Enerji Bakanı da bir şey olmaz bu e, üç ay sonra hallolacak e, proje gecikmeyecek demiş. Ve 2019'da açacağız diyor hala nasıl açıyorlar 2019'da ben hala çözemedim. 2013 henüz temel atılmamış ve muhtemelen iki sene daha atılmayacak. Yani sadece çeledi yüzünden de değil ve 2019'da 4 senede nükleer santral yapacaklarını iddia ediyor. Dünyadaki en hızlısını yapacaklarını iddia. Ben yani büyük konuşmayayım ama duvarını bile yapamazlar 4 senede. Yani değil nükleer santrali çalışır hale getirmek <gülüyor> o iş o kadar kolay değil. Neyse, bu da bir şey, karşılıklı bir maçtır Türkiye'de. 40 evet. senedir devam eden. Evet, aynen. Bir kısmına da tanık olduk <gülüyor> yakından radyoda. Yani bu Ulusoy Turizm'in haberi, Çıralı haberi, Akkuyu haberi ve Kemer'deki bu <gülüyor> kesme deremi kesme haberi. Olumlu haberler, chat toplantısına geçit verilmedi orada da. Kesme evet. şeyinde. Hes istemeyen aktivistler ve bölge halkı suyumuza sulanma su yaşam hakkıdır. Yeşil gazeteden satılamaz hessizlik lütfen. Hessizlik evet o güzel. Hessizlik lütfen güneşi topla suyumu bırak kesme deremi kesme gibi son derece yaratıcı. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur şeklindeki gösterileriyle bu işi de halletmişler ve Kemer Belediyesi'nde de toplantı yapılamadığına dair tutanakta tutulmuş ki sonradan kim vur diye getirilmesin diye evet. pek çok örneği de var çünkü. Buna mukabil kötü haberde Alakırı ve Ava Deresi'nde HES projesi onaylandı. Ama Ava Deresi aynı yer zaten. Ava Deresi bu bir yandan onaylıyorlar ama ortada HES yok. Ava Deresi kesme boğazı zaten. Ha, e, değil Alakırı değil ve HES şeyi Ava Alakırı zaten 8 tane HES yapılıyor tek bir dere üzerinde tek bir deredek 8 ses 30 kilometrelik bir yol boyunca bütün şeyi kesiyorlar yani. Ee, evet. Dere ortadan kalkıyor. Eee işte kesme boğazındaki fakat nasıl oluyordu onaylıyorlar? Ortada chat falan olmadan onu ben anlamadım. Yani öyle bir haber çıktı gerçekten ama Çet toplantısı yaptırılmadı bu arada. Ya bu işler o kadar kolay değil kesmenin de hemen yapılacağını ya da işte ABA'nın hemen evet. yapılacağını. Sanmıyorum. Bunu da biyanetten de takip etmiştik. İnanılmaz fotoğraflar var. Orada evet evet. bir biyolojik çeşitlilik yani var. Yeryüzünün en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip yerlerinden biri endemik bitkilerin, orkidelerin hem görüntüsüne doyum olmuyor hem de yani böyle bir şey düşünülemez bir de orada böyle bir şey yapılması ve orkidelerin 32'si endemik yani yalnız o bölgeye, özgü, yöreye özgü, 111 önemli bitki türüne ev sahipliği yapan bölgede birkaç şirketin birkaç senelik çıkarı çarı için. Çarı için yapılıyor. İnsanın aklı almıyor doğrusu. Evet kısa bir müzik arası verelim. Yine Evadenya Trio'dan devam edelim. Müzik Quel homme écrit l'histoire depuis qu'il bataille à Corjoie Entre mille et une guerre notoire, si j'étais de faire un choix à l'encontre du vieil homais, je déclarerai tout de suite Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 Est-ce à dire que je méprise l'énorme guerre de jadis que de seule de soixante-dix Au contraire, je la revers Et lui donne un satisfacite Même en colon, celle que je préfère C'est la guerre de quatorze-dix-huit Moi, mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de quatorze-dix-huit Je sais que les guerriers de Sparte Plantaient pas leurs cipés dans l'eau Que le grognard de Bonaparte Tirent pas leur poudre au moins, non. Leurs faits d'armes sont légendaires Au garde-à-vous, je les félicite Même au colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Même au colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Bien sûr, celle de l'an 40 Ne m'a pas tout à fait déçue Elle fut longue et massacrante Et je ne grâche pas déçu. Mais à mon sens, c'est l'euroguer Guerre plus qu'en première accèsite. Même au colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14 Même en colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noize aux guérillards, non fiche Guerre sainte ou guerre qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Même en colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 fond de son sac à malice, mars va sans doute à l'occasion en sortir une œuvre d'élice qui me fera sans pression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18, moi mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Evet, Evadenia Trio'dan bir Georges Brassens şarkısı dinledik. 14-18 savaş, Birinci Dünya Savaşı. Evet. Yani ee, Bu arada Barack Obama'nın e, Keystone XL konusundaki söylediklerini duydunuz mu? E, bayağı bir bu son e, iklim planını açıkladıktan sonra cesur açıklamalar yapmaya başladı. Hem e, Obama hem en son mesela dünkü haber e, EPA'nin e, yeni başkanı Gina McCarthy... Mesela iklim değişikliği ile ilgili çok net açıklamalar yapmış. Ee, Obama eski bir konuşma yapmış ve demiş ki e, bu konuda e, adım atmaktan artık e, duramayız yani imtina edemeyiz. Çünkü bu aslında bize ekonomimiz için ekonomimizi güçlendirecek ve iş kazandıracak bir şey. Şimdi bu noktadan e, yaklaşmaya başladılar. Bu konuda e, atacağımız her türlü adım iklim için arayacak. E, Amerikan ekonomisi için iyidir demeye başladılar. Tıpkı Obama'nın o iklim planındaki e, bir an bile e, şeyde de aynı şeyi yapmış. E, Keystone Excel ile ilgili de ekonomik olarak e, getireceği e, olumsuz sonuçlardan bahsetmiş Obama en son mesela. Evet yalnız bir an bile e, ihtiyat payını elden bırakmamak mücadeleyi asla elden bırakmamak lazım. Çünkü Obama'nın şahsi avukatı Aynı zamanda bu Keystone Excel'i e, yapan şirketin hissedarlarından biriymiş. <gülüyor> Böyle de <gülüyor> ilişkiler var. Yani kendisi de hukukçu tabii o zamanın ama e, her işe kendi hukuk işlerine bakacak diye avukat tutuyor. Böyle bir ilişki ortaya çıktı. Çok e, tehlikeli şeyler var. Öte yandan e, Batı eyaletleri yandım bittim sinyalleri veriyorlar. ...özellikle Orta Batı denilen... ...Güney Batı. Kuraklıkla yerleri, ilgili mi? Kuraklık ve orman yangınlarını ...yanıyorlar yani resmen. Arizona'da tarihin en büyük... ...itfaiyecilerin ölümüne yol açan... ...olay oldu malum. 11 Eylül'den beri... ...en korkunç şey. de yardım... ...kesintilerini azaltıyorlar. Bütçede. Bütçe Hı. kesintileri yapıyorlar bir yandan. Yani... <gülüyor> Çok acayip bir durum. Ama zaten çok fazla itfaiye gerek kalmayabilirmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü en son araştırmaya göre 100 yıl sonuna kadar aralarında New York, Boston ve Miami'nin de bulunduğu 1700 tane kent evet. sular altında kalacak. Ya da haberi şöyle veriyor. Sular altında kalmak için geri dönülmez noktaya gelecekmiş 100 yıl sonuna kadar. Hatta hatta. Bu 1700 sayısı e, hani 100 yıl sonunu hani kim takar diye düşünülebilir. Ama e, eğer diyorlar ki e, evet şöyle şey yapmışlar. Under threat diye bir işte çalışmada bir tehdit, e, altında. tehdit altında diye bir kriter koymuşlar. O kriterde mevcut nüfusun o kentte yaşayan mevcut nüfusun %25'inin yaşadığı yerlerin sular altında kalması ihtimali o bu da. 1700 Yer. Eğer bu şeyi yükseltip çıtayı %50'ye çıkartırsanız 1400 yercik <gülüyor> sular altında kalıyor fakat şöyle tamamı sular altında kalmıyormuş ama işte 2100'e kadar bu yerlerin Artık ne yaparsanız yapın yani karbon emisyonlarını tamamen kesseniz bile hiçbir şekilde kurtulma şansı kalmayacak. Evet, o çok önemli bir şey çünkü bu çok saygın bir araştırma ben de gördüm onu. Locked in deniyor. Locked in evet. Yani artık kesinleşiyor yapılacak hiçbir şey olmuyor kilitlenmiş oluyorsun kendi içinde. Bir yoruma göre bir senaryoya göre en az 80 santimetre bir senaryoya göre de 23 santimetre. E, sular bu kalıyor. yani bu santim falan deyince insanın böyle hafif Azizim. geliyor ama hakikaten 2700 kent biraz fazla sanki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyılarını neredeyse tamamını bir harita var, ee, işte az bir kısmı hariç, e, bütün kıyıları kaplayan bir e, şeyden bahsediyoruz. Hatta hatta mesela bunlardan bir tanesinde Amerikan e, Deniz Kuvvetleri Norfolk, Virginia'da galiba e, şeyi varmış üssü varmış ve Pentagon taşıma planları yapmaya başlamış bile yani deniz evet. üslerini Türkiye'de de biraz ciddi bir durum var. Evet ha. çok ciddi yani yeni bir yazı çıktı daha okuyamadım ama su bitmek üzere deniyor şeyde Amerika'dan belli eyaletlerinde tamamen yani kurakla bir de Türkiye'den de son bir elimde bir haber var haber Türkten aldım onda. Bir haftada 1096 yani 1100 hektar alan yanmış orman yangınlarında. Bu da çok berbat bir tablo. Son 10 yıldaki tabloyu da veriyor. Çok hiç icatçı değil. Bu daha başlangıç. Evet. Mücadeleye devam. Aynen Hadi. öyle. Gelecek hafta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.